Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Denizli'de Menderes Nehri üzerinde özel bir şirkete ait üretim çiftliğinde yaklaşık 1,5 milyon alabalığın telef olduğu iddiası üzerine Çevre ve Şehircilik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri inceleme başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, Büyük Menderes Nehri üzerindeki bütün üretim çiftliklerinde balıkların telef olması üzerine inceleme başlattıklarını belirtti. Büyüksoy, Çivril Kaymakamlığının bilgisi dahilinde Çevre ve Şehircilik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlerine bağlı ekiplerin incelemesinin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan olayla ilgili jandarmanın da tutanak tuttuğu öğrenildi. Firma sahibi Osman Özpek, 44 havuzda bulunan balıkların neredeyse yarısının terif olduğuna zararlarının 3,5 milyon liraya ulaştığını söyledi. Daha önce 4 kez bu olayın yaşadıklarını, maddi kayıplarının 12 milyon liraya ulaştığını belirten Özpek, Konuyu yargıya taşıdık ama sonuç alamadık. Meyve suyu fabrikalarının atık sularının Menderes Nehri'ne karışması sonucu nehirdeki canlılarla birlikte balıklar da telef oluyor. Çözüm bulunmasını istiyoruz dedi. Çevreli Belediye Başkanı Gürcan Güven de konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada yılda iki kez meyve suyu fabrikalarının atıklarından dolayı balık katliamının yaşandığını ifade etti. Tesisin arıtmasının yetersiz olduğunu bu nedenle canlıların zehirlendiğini belirten Güven şunları kaydetti. Bu nehir bizim bölgenin aynı zamanda içme suyu. Bu durumu yetkililere ilettik ama bir sonuç çıkmadı. Menderes Nehri ve Işıklı Gölü'nün ciddi sorunu var. Defalarca yazılar yazdık ancak cevap alamadık. Ceza verisi dahi komik seviyelerde kalıyor. Kirlenmeyi engellemeliyiz artık. Bölge gün geçtikçe daha kirli hale geliyor. Bu resmen bir doğa katliamı diye ...konuştu kendisi. Dünyanın en büyük şirketlerinden GE, rüzgar kanadı üreten LM Wind şirketini satın aldığını açıkladı. Şirket tarafından ya yapılan açıklamada GE'nin Danimarkalı üretici firmanın 2001 yılından beri sahibi olan Londra merkezli girişim sermayesi şirketi Doty Hansen'den satın alacak. GE bunun için 1.65 milyar dolarlık bir ödeme gerçekleştirecek. LeMay Wind Power'ın hali hazırda Brezilya, Kanada, Çin, Danimarka, Hindistan, Polonya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplamda 13 üretim tesisi var. Şirket son üretim tesisi yatırımına ise Temmuz ayında Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde başlamıştı. Başlangıçta 500 megawattlık üretim kapasitesine sahip olacak olan tesisin 2017'nin ilk yarısında devreye girmesi öngörülmüştü. GE şimdi tekrar Türkiye'deki türbin kanadı tedariğini TPI kompozitten sağlıyordu. 1978 yılında kurulmuş LMA Wind Power ve bu tarihten beri 77 gigawatt gücünde rüzgar türbini için 185 binden fazla kanat üretmiş. Son olarak da ADVİ'nin 8 megawattlık kıyı ötesi rüzgar türbini için ürettiği 180 metrelik kanat ile bu alanda bir dünya rekoru kırmış en uzun kanat olarak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin bölgesindeki yenilenebilir enerji merkezlerinden beri olacağını söyledi. Fatih Birol, Deutsche Welle'den Seda Sezer Bilen'e yapmış açıklamalarını. Türkiye'nin güneş ve rüzgarda muazzam bir potansiyeli var diyor. Ancak bundan yeterince faydalanamıyoruz. Çok küçük bir kısmını kullanıyoruz. Hükümetin önemli planları var. Yenilenebilir enerjide mega projeler planlıyorlar. Umarım doğru teşvikleri verirler açıklamasında. Türkiye'nin yenilenebilir enerji trenine kaçırmamasını umduğunu belirten Birol. Şöyle demiş, çünkü yenilenebilir enerjide maliyetler düşüyor ve Türkiye bölgesindeki yenilenebilir enerji merkezlerinden biri olabilir. Umarım Türk hükümeti rüzgar ve güneşli projelere ağırlık verir diye konuştu. Ve yarın Salt Galata'da hava kirliliğinin yol açtığı kitlesel sağlık sorunları ve bu sorunun enerji politikaları ve iklim değişikliğiyle bağını gündeme getirmek amacıyla bir sempozyum düzenleniyor etkinlik 15 Ekim 2016 Cumartesi günü İstanbul'da Salt Galata'da Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenmiş nefes alamıyoruz başlığını taşıyor. Hava kirliliği hem dış ortamda hem de iç ortamda ölüme ve kanser başlığı olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olmaktı. Evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki, kök ve dalları ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı olarak dünyada her yıl 4.3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Kadınlar ve çocuklar ev içi hava kirliliğinden daha çok etkileniyor. Enerji santralleri, sanayiye bağlı emisyonlar ve ulaşım sistemleri gibi nedenlerden kaynaklanan dış ortam hava kirliliği ise dünyada her yıl 3 milyon prematüre ölüme neden olmaktı. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 17 Ekim 2013'te yaptığı açıklamada dış ortam hava kirliliğini bir bütün olarak grup 1 kanserojen etken olarak ilan etti. Türkiye'de ise hava kirliliği son yıllarda giderek artmakta. Türkiye'de yalnızca kömürlü termik santrallerin neden olduğu hava kirliliği nedeniyle her yıl en az 2876 erken ölüm ve 4311 hastaneye yatış yaşanmaktı. Yakın zaman içerisinde Türkiye'de 80 tane daha yeni kömürlü termik santral yapılmasının hedeflendiği dikkate alındığında hava kirliliği konusunda çalan tehlike çanlarını duymak ve konu hakkında çözüm önerileri geliştirmek her zamankinden daha acil Hayati bir öncelik kazanmıştır, diyor Türk Tabipler Birliği ve düzenlediği konferansın etkinlik programı ile ilgili. Siz de bilgi almak ve kayıt yaptırmak isterseniz nefesalamıyoruz.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Öz ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sundu. Boş. Açık Radyo program destekçisi oldu.